Herkese merhaba, ben Rauf Kösemen, Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız Hemzemim başlıyor. Ortağım Damla özlüler şimdilerde 7 haftayı geçen bebeği Bulut Nart'la ilgilendiği için Hemzemin'i yalnız sunmaya devam ediyorum. Kayıt masamızda Batuhan Çetinkaya var. Bugün dünya çapında bir sosyal projenin iletişim kampanyası olan Project Literacy, yani Türkçe'de söylersek okuryazarlık projesi üzerine konuşacağım. Okuryazarlık projesi eğitim üzerine çalışan bir kuruluş tarafından başlatılmış ve hem proje mimarisi hem de konunun çekiciliği dolayısıyla hızla bir harekete dönüşmüş. Türkiye'de de çalışmalar yürüten bu şirketin adını anamıyoruz. Ancak bu olağanüstü detaylı proje hakkında bilgi almak ya da projeye katılmak isteyen kurumların www.projectliteracy.com adresinden incelemelerini tavsiye edebilirim. Proje neticesi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isterseniz #projectliteracy etiketini kullanarak da bir arama yapabilirsiniz. Okuryazarlık projesinin bir çalışma, diğeri de iletişim ortakları olmak üzere iki tür ortaklık yapısı var. Proje ve ortakları UNESCO Global Okuryazarlık Anlaşmasında da resmi olarak yer aldığı için proje dünya çapında oldukça önemli olanaklara sahip hale gelmiş. 2015 Eylülünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin UNESCO'dan sürdürülebilir gelişme amaçları doğrultusunda okur-yazarlık konusunda koordinasyon ve katalizörlerin üstlenmesini istemesiyle beraber daha da güçlenmiş. 50 ortağı var projenin. 2030 yılına geldiğimizde okur-yazar olmama riski bulunan bir çocuk doğmaması gibi iddialı bir amaca sahip. Evet, aslında okur-yazar olmama hali oldukça önemli. Çünkü okur yazar olmama gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın her yerinde oldukça önemli bir sorun. ABD'den Uganda'ya, Avrupa'dan Kamboçya'ya küresel de bir sorun aynı zamanda. Şimdi yeteri kadar hızlı okuyup yazamamak çok büyük sorunlar doğuruyor aslında. İlk bakışta bunu sadece bir okuma yazma meselesi olarak görebilirsiniz. Sadece bir kültürlenme meselesi olarak görebilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil. Okuma yazma bilmeyen insanlar daha eğitimsiz oldukları için daha yoksul oluyorlar. Üstelik toplumun tam anlamıyla bir parçası olma ve onlarla eşit olanaklara sahip olma, mesela iş hayatında eşit olarak yer alma fırsatlarından da yoksun kalıyorlar. Okuryazar olmama hali insanların hayattaki seçeneklerini son derece sınırlı hale getiriyor. Okuryazarlık projesi üç yolla okuryazarlığı geliştirecek ortaklıklar kuruyor. Bu yollardan bir tanesi iyi örnekleri geliştirmek. Bir diğeri yeni çözümler geliştirmek, bir diğeri de bilinirliği artırmak ve harekete geçirmek. İyi örnekleri geliştirmek dediğimizde konu okuryazarlığı geliştirmek olunca zaten yapılmakta olan bir şeyler olduğunu biliyorsunuzdur. Onlardan söylediyoruz aslında. Ama bu olanlar yetmiyor. 757 milyon insan dünyada hala okuryazar değil. O yüzden daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu nedenle okuryazarlık konusundaki çalışmalar ile değişiklik yapabilecek organizasyonları gözlüyor bu projeye. Onların gelişimine ve daha başarılı olmalarına yardımcı oluyor veya yardımcı olmak için ek projeler üretiyor, işte burada bir takım eşleştirmeler yapıyor, paydaşlar buluyor, e, fon e, kaynaklarını harekete geçirmek üzere çalışıyor, yeni konu başlıkları açılması için uğraşıyor vesaire vesaire. Hep bu iyi örnekleri desteklemek, geliştirmek için. İkinci madde olarak sunduğumuz yeni çözümler geliştirmek yani projenin sunduğu. Yeni çözümler geliştirmek maddesi e, şuna odaklanıyor. Bu meselenin çözümüyle ilgili birçok engel çıkıyor diyor önümüze. Yani bu engeller de çok büyük engeller çoğu zaman. İhtiyaç duyulduğu yerde büyütülerek bu engellerin yerine konulacak ya da bu engellerin üstünden geçmeyi sağlayacak yeni çözümlere ihtiyaç var diyor. Yeni yaklaşımlar tasarlamamız gerekiyor. Bunları inşa etmemiz gerekiyor ve test etmemiz gerekiyor diyor. Yani bu organizasyonları yaratmamız, bunlarla çalışmamız gerekiyor diyor. Böylece daha fazla kişinin hayatında daha büyük değişiklik yapılabileceğini düşünüyor. Hızla yapılabileceğini düşünüyor bunu. Ee, üçüncü maddede de bilinirliği artırmak ve harekete geçirmek diyor. Ee, dünyadaki okuryazar olmama hali çok etkili. Ama bunun hakkındaki sözleri yaymak bunun bilinirliğini arttırıyor ve insanların harekete geçmesini sağlıyor. Böylece cehaletle hani tırnak içinde diyelim ki okuryazarlık her zaman... Cehaleti ortadan kaldırmıyor ama cehaletin en temel e, şeyini veçesini oluşturuyor. Onunla mücadele etme şansını da daha güçlü hale getiriyor. Bütün ülkelerde, bütün zeminlerde ve bütün deneyimlerde var olan insanları üye olarak alıyor ki bilinirlik daha fazla artsın, e, halkalar daha fazla genişlesin ve beraber çalışmak mümkün olsun. Ne kadar çok insan, ne kadar çok kurum, ne kadar çok ülke birlikte çalışırsa da daha fazla dikkat çekilebilsin, o kadar dikkat çekilebilsin. Ve okuryazarlık açığını kapatmak için güçlü çözümler bulunabilsin diye düşünüyor. Projenin tanıtım metni 757 milyon kişi bu cümleyi okuyamıyor diye başlıyor. Bu çeldirici cümle projenin neredeyse mottosu. Hangi dille çevrilirse çevrilsin aynı etkiyi yapan, durdurucu etkisi yüksek ve merak uyandıran bir cümle. Şöyle diyor tanıtım metni aynen. Hastanede bir formu dolduramadığınızı, seçimde oy kullanamadığınızı, Doğru otobüs bileti alamadığınızı veya sevdiğinize ben iyi durumdayım diye bir haber veremediğinizi, bunun için mesaj bile atamadığınızı hayal edin. Bugün dünyadaki insanların onda biri bu gerçekle yaşıyor. Okuryazarlık projesi bu durumu değiştirmek için yola çıkan bir harekettir. Bu proje coğrafya, dil, ırk, sınıf ve cinsiyetinden bağımsız olarak her insana kelimeler aracılığıyla potansiyel güçlerini kullanma fırsatı vermek için var. Projenin iletişiminde kullanılan önemli bir cümle de bireylerin, ailelerin ve toplumların kelimelerin gücünü kullanarak potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak olarak geçiyor. Buradaki kelimelerin gücünü kullanmak kavramının altını çiziyorum özellikle. Dinleyicilerimiz böyle şeylere önem verdiğimi hatırlayacaklardır. Güçlü ve ikna edici bir tanısı ve insanı motive eden, harekete geçiren bir duygusu var çünkü bu kelimelerin. Project Literacy yani okuryazarlık projesinin bir buçuk dakikalık hoş bir filmi var. Alfabedeki her harfin insanlığın bir temel sorunuyla özdeşleştirildiği ve bu sorunlar ile okur yazarlık düzeyi arasında doğrudan bir bağ olduğunu anlatıldığı filmi dinledikten sonra üstünde konuşmaya devam edeceğiz. A is for AIDS, you know is is. Is another dose E is Ebola close F, F, G, M Her childhood dies G, girls are pushed behind H, homeless rain or shine I, hate to see those babies die J, jail your life's destroyed K, killed by little boys L, lives are lost before their time It's not okay. You feeling undermined? V leave your voice behind. W when you're only just alive. X you're forced into sex. Y why young lives are red. C zero options cast aside. Açık Radyo 94.9'da... ...sosyal fayda reklamcılığı üzerine... ...bir program olan Hemzemin dinliyorsunuz. Project Literacy yani okur yazarlık... ...projesi üzerine konuşuyoruz. Az önce... ...proje filminin sesini dinledik. Filmde bir takım harfler görüyoruz. E, sese eşlik eden bir şekilde. Bu harfler... ...aynı zamanda afişetler... ...ve sosyal medya flyerları olarak da düzenlenmiş. Tek tek her birisini... ...böyle küçük bir afiş olarak görebiliyorsunuz yani. Üstünde bir harf var. Harfin altında... ...bir e, not yazıyor... E, ve bu notu tanımlayan bunu e, görüntü görselleştirmiş olan diyeyim ona bir de e, şey var işte çizim var A for AIDS diyor söylemeye gerek var mı tercüme etmeye yani A AIDS demektir C is child Bright yani C çocuk gelin demektir F is female genital mutilation yani F Kadın sünneti demektir. H is homeless. H harfi evsiz demektir. J is for jail. Hapishanelerin durumu demektir J harfi. N is for no childhood. Yani çocukluk çağının olmaması demektir N harfi. W is world hunger. Dünya açlığıdır W. O is overdose. Yani yüksek dozlu uyuşturucudan ölmektir. ...gibi insanlığın başına bela olan sorunlara çeşitli harfler atanmış burada. Bu sitede, proje sitesinde her flyer'ın üzerine tıkladığınızda... ...bu sorunun temsil ettiği negatif değerler ve onlara komşu sorunlar ayrıntı olarak ele alınıyor. Örneğin gender inequality yani cinsiyet eşitsizliği konusuna atanan G harfine tıkladığınızda... ...bugün dünyada 520 milyon kadının okuryazar olmadığını... Oysa okuma yazmanın kadınları güçlendirerek ekonomik özgürlüklerini kazanmaya yönlendirdiği anlatılıyor. Ve okuryazarlık gelişmeden kadın ve kız çocuklarının gelişiminin engellenmiş olmayacağını, bunun böyle kalmaya devam edeceğini söylüyor, bunun altını çiziyor. I yani Ü harfi infant mortality yani çocuk ölümü konusuna atanmış. Tıkladığınızda okuryazarlık artmadıkça, Çocuk ölümlerinin azaltılması konusunda gelişmelerin çok yavaş seyrettiğini anlıyorsunuz. Bunun bilgisini size veriyor. Mesela Afrika'da Sahra Çölü'nde okuma yazma bilmeyen annelerin bebeklerinin yüzde ellisi beşinci doğum gününe ulaşamadan ölüyor bilgisini veriyor size. Beşinci doğum günü yani hayatta beş yıl yaşayamadan ölüyor orada doğan çocukların yarısı Afrika'da Sahra Çölü'nde. İstatistiklere göre zaten kadınların 4 ile 6 yıl eğitim alması sağlanabilirse çocuk ölümlerinde %20 azalma sağlanıyormuş. Yani her 5 çocuktan birini kurtarabiliyormuşuz. Bu değişiklik yani sadece 4 ile 6 yıl eğitim almasını sağlamamız dünyadaki kadınların. Bunun için yeterli. Başlıkların arasında ilginç başlıklar da var. K is Kalashnikov, X is for X rated. Z is for zero options gibi. Yani... K. Kalashnikov demektir diyor ama Kalashnikov kendi başına o kadar çok şey ifade ediyor ki kolay erişilebilir olması kolay kullanılır olması tahrip gücünün yüksek olması işte hafifliği dolayısıyla böyle iç savaşlarda kullanılması ucuzca hemen erişilebilmesi çocukların dahi kullanabilir halde olması falan gibi Kalashnikov'un temsil ettiği pek çok şeyi bir şeyin içinde anlatıyor bize. X for X rated, X rated derken yani radyasyon ya da işte X ışını ederken aslında bizim üzerimize sağdan soldan salınan pek çok şeyi yani üst aramalarında bilmediğimiz bazı teknolojilerde kullanılan ışınımları radyasyonu anlatıyor bize buna dikkat çekiyor. Z, for, Z is for zero options derken de seçeneksizlikten söz ediyor. Yani İngilizce söylersek sıfır seçenek ama hani Türkçe seçeneksizlik daha iyi. Bu kelimeler sadece kelime anlamını taşımıyor tabi çok daha büyük bir anlam dünyasını içinde taşıyor. Tavsiye ederim e, verdiğim ve adresine girin bakın ve tek tek bütün kelimelerin üzerine tıklayın. E, hatta mümkün olsa da şunun Türkiye ayağını yapsak diye düşünüyorum. Bir de bu alfabeye bir isim koymuşlar. Okur yazar olmama alfabesi. Okuryazarlıksızlık alfabesi. Bir başka şekilde söylersek zorlayarak Türkçe'yi. Şubat 2016'da duyurulan okuryazar olmama alfabesi Heykeltraş Wilfried Wood tarafından tasarlanmış. Kampanya Haziran 2016'da yani geçen ay yaratıcılık ve etkinlik kriterleri açısından Canlion'da bir altın bir de Grand Prix almıştı. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ele aldığımız vakaya uygun bir şarkı olacak ama Türkçe şarkı. Komik bir şarkı. Barış Manço'nun ilginç şarkılarından biri. İsmi alfabe şarkısı. Dinleyelim. Öp Açık Radyo 94.8'de hem zeminde ben Rauf Kösemen ile birliktesiniz. Teknik masamızda Batuhan Çetinkaya var. Dünya çapında bir sosyal projenin iletişim kampanyası olan Project Literacy yani okuryazarlık projesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden dinledik Barış Manço'nun alfabe şarkısını. Şimdi programın birinci bölümünde şarkıdan önce anlatmıştım. Proje bir manifesto yayınlamış. Birleşmiş Milletler ve UNICEF tarafından kabul edilerek uluslararası alanda itibarlı ortaklıklar kurmuş. Bir de okuryazar olmama alfabesi yayınlamış. Bu alfabede var olan her bir harf önünde bir adette şeyle temsil ediliyor. Ne denir ona? Piktogramla bir çizimle temsil ediliyor. Kampanyayı bu çizimleri ve grafikleri Heykel Traj Wood yapmış. Haziran 2016'da da Kanyon'da bir Grand Prix almıştı bu kampanya. Bir de altın almıştı. Şimdi çeşitli ortaklıklar da yapmış aynı zamanda sadece bu alfabe vesaire gibi şeyler değil. Bu ortaklıklar kendi başına ya da birlikte e, ama elbette koordineli bir şekilde yürüttüğü irli ufaklı ayaklar oluşturmuşlar proje içinde. Bu ayaklardan en ilginç elinden bir tanesi imzasız dilekçe. Buradaki imzasızlık kavramı okuma yazma bilmemeye referans veriyor. Yani aslında size diyor ki düşün yani isminizi yazamıyorsunuz bir yere. İmza atamıyorsunuz kalem kullanamıyorsunuz ya da kullandığınız kalemin e, bizim uluslararası kodlar olarak kullandığımız yazı yazma işlevini kullanamıyorsunuz. Bu dilekçeyi Eylül 2015'te dünyadaki adını yazamayan ki bunların iki bölüğü kadın 750 milyon insan adına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunmak üzere hazırlamışlar. Yürütücü şirketle birlikte 16 proje ortağı var. Bu proje ortakları ve yürütücü şirket New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne 193 global liderin katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dilekçeyi sunmuş. Ve bu dilekçede dünya liderleri okuma yazma bilmeme konusunun aciliyetini kabul etmeye ve çözüm için anlamlı çalışmalar yapmaya çağrılmış. Şimdi siz de bu dilekçeyi imzalayabiliyorsunuz yani biz de imzalayabiliyoruz. Bir web adresi vermiştim tekrarlayayım www.projectliteracy.com Burada Petition diye bir sekme var. Bu sekmeye girdiğinizde siz de bu imzasız dilekçeyi imzalayabiliyorsunuz. Ee, tekrar hatırlatıyorum kendiniz adına değil dünyada adını yazamayan 757 milyon insan adına imzalıyorsunuz bunu. Bu 757 milyon insanın da 2 bölü 3'ü kadın. Yani 500 milyon civarında kadından oluşuyor. Bu programda anlatmak istediğim bir başka alt projede Good Stories adını taşıyor. İyi hikayeler diye çevirelim Türkçe'ye. Ama burada bir türk var. İyi kelimesi olarak yer alan Good, aynı zamanda proje ortağı olan bir derginin de adı. GOOT magazin, okuryazar olmamanın yarattığı sorunları geniş bir perspektifle yayınlamış. Hindistan'daki bir genel evden Los Angeles sokaklarına kadar pek çok toplumsal durumu ele almış ve bunun okuryazarlık ile ilişkisini hikaye etmiş. Yani buralarda neler oluyor diye bakmış. Hangi e, sorunlar çözüldüğünde, okuryazarlık meselesinin hangi tarafı çözüldüğünde... Ee, bu e, sorunları işte bir genel evdeki ya da bir sokaktaki sorunları nasıl çözüyoruz ilişkileri hikaye haline getirilmiş Bu hikayeler online yayınlanmış 2015 yılında 61 milyondan fazla insana ulaşmış ee, Bunun için de yine www.good.ise adresine bakabilirsiniz Bir proje daha var anlatmak istediğim bu programda ...Görünmeyen Hayatlar başlığını taşıyor. Bu da bir alt proje. Ee, verdiğim web adresinde... ...Project Literacy'nin web adresinde... ...VR e, koduyla bir sekme var. İşte e, orada görebilirsiniz bunu. Görünmeyen Hayatlar... ...gerçek insanların ilham verici öykülerini anlatıyor. Bu alt projede okuma yazma bilmeyen kişiler... ...korkularını, umutlarını, sorumluluklarını... ...ve okuma yazma bilmemeleriyle... ...başa çıkma biçimlerini paylaşmışlar... Yani ...bana sorarsanız bayağı cesaret isteyen bir şey yapmışlar yani. Kesinlikle teşvik edilmesi gereken bir şey. E, bugünkü programımızda... E, ...Project Literacy'yi konuştuk. Size biraz ayrıntılı bilgi vermeye çalıştım bu proje ile ilgili. E, bugünlük bu kadar. Açık Radyo